Ebu Talip yok. Yıl hüzün yılı, Vefakar eş, Hatice Tülkübra yok. Kabe'nin hatim kısmında, Yanı üzre yatan biri var. Hüzünle çarpan kalp, Onun kalbi. Ve ayak sesleri, Yıldızlar ışıldıyor. Bu ayak sesleri göklerden, Yol veriyor yıldızlar, semadan inenler var. İzin verseydi Allah, kainat inerdi yere. Çünkü Kabe'nin hatim kısmında yanı üzre yatan sultanı ı Levlak'tır. İzin verseydi Allah, alemler inerdi yere. Ama emir yalnız Cebrail'e ve yalnız Cebrail iner yere.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 Öteler bekliyor seni. Bu gece kainat adını anacak. Aç gözlerini ya Allah Bu gecenin adına İsra diyecek Allah. Ey yedi kat sema aç kapılarını ve haber ver hasretle bekleyen peygamberlere. De ki Hazreti Adem'e salih oğul geliyordu. Söyle İsa'ya Kuytu köşelerde Havarilerinle Allah'a sığınırken Bir adım ötedeymiş gibi Kokusunu aldığın İnsanlığa müjdelediğin Ahmet geliyor İdris'e, Yakub'a, Yusuf'a söyle Musa'ya de ki Vasıflarına hayran olup da Ümmetinden olmak istediğin Salih kardeş geliyor Müjde ver İbrahim Peygamber'e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 Allah seni unutturmasın bize. Yürüdü Resulullah. Cebrail önde bir gece yürüyüşüyle. Yürüdüler, yükseldiler. Yükseldikçe yükseldiler. Cebrail durdu birden. Benimle buraya kadar ya Resulallah. Niçin diye sordu Allah Resulü. Burası sidre-i müntihadır. Bir adım daha atarsam yanarım, kavrulurum. Peki... Nasıl gidilir Sidre-i Münteha'da Emin cevap verdi. Aşkla, aşkla gidilir Ya Resulallah. Yürü Sultanım, yol senindir. Aşk vadisinde mühür senin. Söz senindir, hal senindir, varlıkların adı sensin, muhabbetin tadı sensin. Yürü ve selamını ilet, gözü yaşlı ümmetinin, sensiz bunca yetimin ilet selamını, ahir zamanın ahını yüceler yücesine ilet. Efendim, sen dönerken miraçtan ilahi hediyelerle,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 Doğrudur. Ve bir ayetin sıcaklığı sarıyor kainatın kalbini. Her türlü noksandan münezzeh olan Allah kulunu geceleyin mescidi haramdan alıp kendisine bir takım ayetler gösterelim diye etrafını mübarek kıldığımız mescidi aksa'ya götürdü. Çünkü işiten ve gören O'dur.